Bölüm. Öncesinin son öğleden sonrasıydı. Yetişkin hasta bezi kutularıyla Empire State binasının 1 10.000 ölçeğinde bir taklidini yapıyordum. Eserim gerçekten güzel oluyordu. Tabanı 1,5 metrelik bir mesafeyi kaplıyor, boyu kozmetik rafını geçiyordu. Temel için jumbo boy, seyir tarası için küçük boy paketleri kullanmış, ikon haline gelen sivri kule için, Numune boyu paketleri titizlikle üst üste dizmiştim. Can alıcı bir detay dışında neredeyse mükemmeldi. Hünerimi kuşkucu gözlerle seyreden Shelley, ne League kullanmışsın dedi. Oysa State Hut'ta indirim var. Mağaza müdürü olan Shelley'nin düşük omuzlarıyla asık yüzü, hepimizin giymek zorunda olduğu mavi polo gömlekler gibi üniformasını bir parçası haline gelmişti. Ben ne League dediğinizi sanmıştım diye karşılık verdim. Çünkü gerçekten öyle söylemişti. Başını üzüntüyle iki yana sallayarak stay tight diye ısrar etti. Sanki benim yaptığım kule sakat bir at kendisi de sedev kabzalı tabancayı ona doğrultmuş kişi gibi bakıyordu. Kısa olduğu halde geçmek bilmeyen sessiz bir süre boyunca başını iki yana sallamayı sürdürüp gözlerini bir bana bir kuleye sonra yine bana çevirdi. Alttan altta saldırgan bir tutumla bana ima ettiği şeyi hiç kavrayamamış gibi boş gözlerle bir süre ona baktım. Sonunda, ''Of'' dedim. ''Yani bunu tekrar yapmamı mı istiyorsunuz?'' ''Sadece Neverlick kullandığın için'' diye tekrarladı. ''Sorun yok. Hemen başlarım.'' Siyah spor ayakkabımın burnuyla kulenin temeline duran bir kutuya hafifçe vurdum. O muhteşem yapı bir anda devrilirken, Kutular adeta bir çağlayan gibi yere dökülüp dört bir yanımıza sardı. Hasta bizi kutuların yarattığı dalgalar şaşkın müşterilerin bacaklarına çarpıp geri dönüyordu. Otomatik kapıya kadar savrulan kutular kapının açılıp kızgın ağustos sıcağının içeri dolmasına yol açmıştı. Şilinin yüzü olgun bir narın rengini almıştı. Daha oracıkta binek olması gerekirdi ama asla o kadar talihli olmadığımı biliyordum. Smart Eight mağazasından bütün yaz boyunca kovulmak için çabalamama rağmen bunun neredeyse imkansız olduğu ortaya çıkmıştı. Sürekli geç kalıp en uydurma bahaneler ileri sürüyordum. Para üstünü insanı şoka sokacak derecede yanlış veriyordum. Ürünleri bilerek yanlış raflara koyuyordum. Örneğin losyonları müsili açlarının doğum kontrol haplarını bebek şampuanlarının arasına yerleştiriyordum. Sıkı çalıştığım neredeyse hiç görülmüyordu. Ne kadar beceriksizmiş gibi görünsem de Shelley beni inatla kovmuyordu. Az önceki ifademi açıklık getireyim. Smart Aid mağazasından kovulmak benim için imkansızdı. Başka bir işçi olsa daha önemsiz bir kabahat yüzünden en az on kere kovulurdu. Politikada öğrendiğim ilk ders bu olmuştu. Inglewood'da yani benim yaşadığım insanın uykusunu getiren küçük sahil kasabasında üç tane Smart Eight vardı. Sarasota ilçesinde 27. Florida genelinde 115 mağaza, tedavisi imkansız bir salgın gibi bütün eyalete yayılmıştı. Benim kovulmama nedenim bu mağazaların hepsine dayılarımın sahip olmasıydı. İşi bırakamamamın nedeni ise çalışılacak ilk iş yerinin Smart Aid olmasının köklü ve kutsal bir aile geleneği haline gelmesiydi. Kendi kendimin baltalama seferliğim Şeri'ye karşı kazanamayacağım bir kan davasına, mesai arkadaşlarımın bana derin ve kalıcı biçimde hınç duymasına yol açmıştı. Gerçeği söylemek gerekirse onlar bana her halükarda hınç duyacaktı. Bunun devirdiğim teşhir mallarıyla veya müşterilere sürekli eksik paraüstü vermemle bir ilgisi yoktu. Günün birinde şirketin oldukça büyük bir parçası bana miras kalacaktı. Oysa onlara hiçbir şey kalmayacaktı. Hasta bezi kutuları arasında güçlükle yürüyen şişeli parmağını göğsüme dayayıp Tam sert bir takım sözler söylemek üzereyken hopörlerden duyulan bir ses buna mani oldu. ''Jacob, ikinci hattan aranıyorsun. Jacob, ikinci hat.'' Shelly bana yiyecekmiş gibi bakarken uzaklaştım ve böylece onunlar gibi suratıyla kulemin yıkıntıları arasında bıraktım. Nemli ve penceresiz bir yer olan personel odasında, eczane reyonu görevlisi Linda, gazoz makinesinin canlı karşı oturmuş, sandviçini kemiriyordu. Başıyla duvara monte edilmiş olan telefonu gösterdi. İkinci hattan seni arıyorlar. Her kimse kaçağa benziyor. Aşağı sarkmış ahizeye aldım. Yakup sen misin? Merhaba dede. Yakup şükürler olsun. Anahtarım lazım bana. Anahtarım nerede? Kızgın gibiydi. Nefes nefesi konuşuyordu. Hangi anahtar? Benimle dalga geçme diye bağırdı. Hangi anahtar olduğunu biliyorsun. Belki başka bir yere koymuşsundur. Bunu babana öğretiyor sana. Hadi söyle, onun bilmesi gerekmiyor. Kimse bana bir şey öğretmiyor. Konuyu değiştirmeye çalıştım. Bu sabah ilacını aldın mı? Beni almaya geliyorlar, anladın mı? On yıl sonra beni nasıl buldular bilmiyorum ama buldular işte. Onlarla nasıl savaşacağım? Uyduruk tereyağı bıçağıyla mı? Bu şekilde konuşması benim için yeni bir olay değildi. Dedem artık yaşlanıyordu ve açık konuşmak gerekirse aklını kaybetmeye başlamıştı. Başlangıçta alışveriş yapmayı unutmak veya anneme halamın adıyla hitap etmek gibi küçük zihinsel gerileme belirtileri göstermişti. Fakat yaz ayları sırasında demans hastalığı rahatsız edici bir hayaldı. Savaş sırasındaki yaşama hakkında uydurduğu fantastik öyküler, canavarlar, büyülü ada, onun için tamamen ve bunaltıcı şekilde gerçek olmuştu. Özellikle son birkaç haftadan beri taşkınlaştığı için kendine zarar vermesinden korkan babamla ve annem onu bir bakım evine yerleştirmeyi düşünmeye başlamıştı. Bir sebepten ötürü onun böyle uğursuz kehanetlerde bulunmak için telefonunu aradığı ya yani insan bendim. Her zamanki gibi onu sakinleştirmek için elimden geleni yaptım. Merak etme, emniyettesin. Her şey yolunda. Gelirken bir video alırım. Birlikte seyrederiz. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Hayır. Olduğun yerde kal. Burası güvenli değil. Dede. Canavar filan gelmiyor. Hepsini savaşta öldürmüştüm. Unuttun mu? Bu tuhaf konuşma sırasında Lina'ya görünmemek için yüzümü duvara doğru dönmüştüm. Kız bir moda dergisi okumuş gibi yaparak meraklı bakışlarla beni süzüyordu. Hepsini öldüremedim dedi dedem. Hayır hayır. Tabii çok canavar öldürdüm ama hep öldürdüğümden fazlası vardı. Evi ayağa kaldırdığını, çekmeceleri açıp eşyaları yeri fırlattığını duyabiliyordum. Adam akıllı diliye dönmüştü. Uzak dur, beni duyuyor musun? Ben hallederim, dillerini keser, gözlerini uyarım. Yeter ki şu lanet olası anahtarı bulayım. Söz konusu anahtar, Portman dedemin garajındaki kocaman bir dolaba aitti. Bu dolabın içinde küçük bir orduya yetecek kadar silah ve bıçak bulunuyordu. Ömrünün yarısını bunları toplamak için modası geçmiş silah fuarlarını gezerek, uzun av seyahatlerine çıkarak silah kullanmaya gönülsüz ailesini ateş etmesini öğrenmeleri için güneşli pazar günleri atış talimlerine götürerek geçirmişti. Silahlarını o kadar çok seviyordu ki bazen onlarla yattığı olurdu. Babam bunu kanıtlayan eski bir fotoğraf göstermişti. Portman dedem elinde tabancayla kestiriyordu. Dedemin silahları neden bu kadar takıntılı olduğunu babama sorduğunda eskiden asker olanların veya travmatik olaylar yaşayanların bazen böyle davrandığını söyledi. Galiba dedem başına onca şey geldikten sonra hiçbir yerde, hatta evde bile kendini güvende hissetmiyordu. İşte bu yüzden babam dolabın anahtarını saklamıştı. Nerede olduğunu bilmediğim şeklindeki yanını bir kez daha uydurdum. Dedem küfürler savurup Ortalığı yıkarak anahtarı aramaya devam etti. Pah dedi sonunda. Madem o kadar önemli anahtar babanda kalsın. O zaman benim cesedim de ona kalır. Olabildiğince kibar sözlerle telefonu kapatıp babamı aradım. Büyük babam iyice aklını oynat dedim. Bugün ilaçlarını almamış mı? Bana bir şey söylemedi ama almamışa benziyordu. Babamın iç çektiğini duydum. Bir yere uğrayıp bakabilir misin? Şu anda işi bırakacak durumda değilim. Babam yarım gün kuşları kurtarma gönüllüsü olarak çalışıyor. Arabaların çarptığı ak balıkçılları ve oltu yutan pelikanların tedavisine yardım ediyordu. Doğa yazarlığına özenen amatör bir ornitologtu. Basılmayı bekleyen bir yığın el yazısı bu hevesini kanıtlıyordu. Bu tür meraklar insan ancak 115 mağazaya sahip bir ailenin kızıyla evlendiği takdirde gerçek bir şi haline gelirdi. Tabii benim çalışmamın da gerçek bir işle alakası yoktu. O yüzden canım ne zaman isterse işi bırakmam kolaydı. Babama gideceğini söyledim. Sağ ol Jake. En kısa zamanda bütün bu dede meselesinden kurtulacağımıza söz veriyorum tamam mı? Bütün bu dede meselesi. Yani onu bir bakım evinde yerleştireceksiniz dedim. Onu başkasının sorunu haline getireceksiniz. Henüz annenle konuşmadık. Tabii ki konuştunuz. Jacob... Ben onunla ilgilenirim baba. Gerçekten. Belki şimdi ilgilenebilirsin. Ama yıkkında daha kötü olacak. İyi. Her neyse. Telefonu kapatıp beni arabasıyla götürmesi için arkadaşım Ricky'yi aradım. 10 dakika sonra park yerinde onun külüstür Crown Victoria marka arabasının karıştırılması imkansız boğuk korna sesini duydum. Çıkışa doğru giderken Shelley'e kötü haberi verdim. State Stateite kutularından yapılacak kuleyi ne kadar beklemek zorundaydı. Acil bir aile meselesi diye durumu açıkladım. Tamam dedi. Dışarı çıktığımda akşam olmasına rağmen yapış yapış bir sıcak hava vardı. Ricky hurdası çıkmış arabanın kaput üstüne oturmuş sigara içiyordu. Çamurla kaplı botları sigaranın dumanını üfleme şekli batmatta olan güneşin aydınlattığı yeşil saçı ona amele kılıklı bir James Dean havası vermişti. Onda bütün bunların hepsinden biraz bir şeyler vardı. Ancak Güney Florida'da görülebilecek şekilde alt kültürlerin tuhaf bir karışımıydı. Beni görünce kaputtan indi ve park yerinin ortasında ''Daha kovulmadın mı?'' diye bağırdı. "Şş diyerek ona koştum. Planımı bilmiyorlar. İki sözde beni cesaretlendirmek için omzuma bir yumruk attı ama neredeyse omuz kaslarımı parçalayacaktı. Üzülme özel çocuk her gecenin bir sabahı vardır. Bana özel çocuk demesinin sebebi, özel yetenekleri olan az sayıdaki öğrencinin katıldığı derslere girmemdi. Doğru şekilde ifade etmek gerekirse, bu dersler okulumuzun özel eğitim müfredatının bir parçasıydı. Ricky bu kelime oyununu son derece eğlenceli buluyordu. Bizim arkadaşlığımız işte bu şekilde; eşit ölçüde kızdırma ve işbirliğinden oluşuyordu. İşbirliği kısmı gayri resmi bir beyin gücü kas gücü takasından meydana geliyordu. Ben onun İngilizceden geçmesine yardım ediyordum. O benim okul koridorlarını kolaçan eden kas yığınız sosyopatlar tarafından öldürülmeme mani oluyordu. Ailemi son derece huzursuz etmesi bu işin külfetiydi. Herhalde en iyi arkadaşımdı. Aslında bu yegane arkadaşımdı demenin daha az acıklı yoluydu. Ricky Cronwick'in sağ ön kapısını tekmeledi. Çünkü kapı ancak bu şekilde açılıyordu. Araba Bilmeden yapılan halk sanatının müzelik bir parçası olarak görenlere hayrete düşürüyordu. Ricky onu bir kavanoz dolusu 25 cent şehir udalından almıştı ya da öyle iddia ediyordu. Arabanın aynasına bir ormandaki bütün ağaçların kokusunu asabilse içerideki pis kokuyu gidermeye yetmezdi. Koltuklar yolunuza şaşıran yayların kıçınıza batmaması için kolü bandıyla kaplanmıştı. Arabanın en harika yeri kaportasıydı. Delikler ve göçükler sayesinde ay yüzeyinin paslanmış şeklini andırıyordu. Bu durum benzin parasını çıkartmak için yapılmış bir planın sonucuydu. Ricky Sarhoş Parti müdavimlerinin 1 dolar karşılığı arabaya golf sopasıyla vurmasına izin veriyordu. Çok katı biçimde uygulanmayan tek kural camdan yapılmış hiçbir kısmı vurulmamasıydı. Motor hırıldayıp mavi bir duman bulutu salarak çalıştı. Park yerinden çıkıp yan yana dizili dükkanların önünden geçerek Portman dedemin evine doğru giderken Oraya vardığımızda ne ile karşılaşacağımız konusunda endişelenmeye başlamıştım. En kötü durum senaryoları arasında dedemin sokakta çıplak vaziyette koşması, elinde bir av tüfeği sallaması, ön bahçenin çimleri üstünden ağzından köpükler çıkarması, küt bir cisimle pusuya yatması vardı. Her şey mümkündü. Ricky'nin saygıyla bahsettiğim bir adamla ilk kez bu şekilde karşılaşacak olması yüzünden özellikle gerilmiştim. Dedemin yaşadığı mahalle İç içe girmiş çıkmaz sokakların bulunduğu sersemletici bir labirentten oluşuyordu. Circle Village adı verilen bu mahalleye geldiğimizde gökyüzü yine meydana gelmiş bir çürük rengini almıştı. Güvenlik görevlisinin bulunduğu kapıda kendimizi tanıtmak için durduk. Oysa kulübedeki ihtiyar horluyordu ve kapı her zamanki gibi açıktı. Böylece arabayla içeri girdik. O sırada telefonum kısa bir sesle öttü. Babam işlerin nasıl gittiğini soran bir mesaj göndermişti. Ona cevap yazdığım kısacık süre içinde Rick şaşırtıcı şekilde tamamen kaybolmamızı sağlamıştı. Nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim bulunmadığını söylediğim zaman küfredip arabanın tekerleklerini ciyaklatarak peş peşe U dönüşleri yaparken bir yandan da çiğnediği tütünü pencereden tükürüp duruyordu. Ben de o sırada tanıdık bir işaret bulmak için etrafı tarıyordum. Büyüdüğüm sırada dedeme binlerce kez ziyaret etmeme rağmen her ev birbirinin aynı olduğundan bu iş kolay değildi. Birbirlerinden ufak farklarla ayrılan kutu görünümlü basık evler alüminyum veya yetmişlerden kalma kararmış ahşap doğramayla kaplıydı. Bazılarının ön kısmında bulunan alçı sütunlar hastalıklı bir sınıf atlama özleminin yansıması gibiydi. Sokak tabelalarının yarısı güneşin altında pişmekten dolayı boyası kabarmış boş birer levhaya dönmüştü. En doğru işaret noktaları çimlerle yapılmış renkli ve tuhaf süslemelerdi. Circle Village bu konuda gerçek bir açık hava müzesi gibiydi. Sonunda metalden yapılmış bir uşak heykelinin önünde duran posta kutusunu tanımıştım. Dinlik sırtı ve küçümsen yüz ifadesine rağmen uşak sanki paslı gözyaşları döküyor gibi duruyordu. Ricky'ye sola dönmesi için bağırdığım anda arabanın lastiklerinden çıkan cayırtı ile birlikte kapıya doğru savruldum. Bu darbe beynimde bir şeyin serbest kalmasına yol açmış olsa gerek ki birdenbire bütün yönlere gayet iyi hatırlamaya başlamıştım. Şu flaminga topluluğunun olduğu yerden sağa dön. Damla küşü melez Noel babalardan sola dön. İşeyen melek çocuk heykellerinin yanından devam et. Melek heykellerine geçip döndükten sonra Riki'ye başladı. Dedemin evin içlerinde bulunduğu bloğa kuşku dolu gözlerle baktık. Hiçbir verandada yanan bir ışık, pencerelerin ardında açık bir televizyon ekranı görülmediği gibi, öne açık garajlarda tek bir araba dahi yoktu. Bütün komşular, kıvırıcı yaz sıcağından kurtulmak için kuzeye kaçmış, bahçelerdeki cüce heykellerini, Adam akıllı uzayan çimlerin içinde boğulmaya terk etmişlerdi. Kısırga kepenkleri sımsıkı olduğundan bütün evler pastel yapılmış birer bomba sığınağına benziyordu. En soldaki ev dedim. Ricky'nin gaz pedalına basmasıyla birlikte araba ileri doğru atıldı. Dördüncü veya beşinci evin önünden geçerken çimleri sulayan ihtiyar bir adam gördük. Kafası yumurta gibi adam, üstünde bornozu, ayağında terlikleriyle bileğe kadar yükselmiş çimleri suluyordu. Evi karanlıktı ve diğerleri gibi kepenkleri kapalıydı. Başımı çevirip ona baktım. Görünüşe göre o da bana bakıyordu ama aslında bunu beceremiyordu. Adama bakınca ufak bir şok yaşamıştım. Çünkü gözleri süt gibi bembeyazdı. Çok tuhaf diye düşündüm. Portman dedem kör bir komşusu olduğundan hiç bahsetmemişti. Sokağın sonunda yan yana dizili bodur çam ağaçları vardı. İki büyük babamın soldaki evinin girişine doğru sert bir dönüş yaptı. Motoru durdurup indi ve benim kapımı tekmeleyerek açtı. Ön bahçenin kurumuş otları üstünde yürürken ayakkabılarımız hışırdıyordu. Zili çalıp bir süre bekledim. Bir yerlerden yükselen köpek havlaması bu boğucu akşam karanlığında duyduğumuz tek sesti. Bir cevap alamayınca zilin bozulmuş olabileceğini düşünerek kapıyı yumlukladım. Ricky etrafımızı sarmaya baştan sivrisenekleri avlıyordu. Sırıtarak ''Belki dışarı çıkmıştır.'' ''Manitası filan vardır.'' dedi. ''Sen gül bakalım.'' dedim. ''Biz her gecemizi boş geçirirken o daha iyi işler becerir. Bu mahalle fıstık gibi dullarla kaynıyor.'' Aslında sinirimi yatıştırmak için espri yapıyordum. Sessizlik yüzünden çok gergindim. Yedek anahtarı babamın çalıların içine sakladığı yerden çıkardım. ''Burada bekle.'' ''Neden bekleyecekmişim?'' ''Çünkü boyun 1.95 ve saçların yeşil. Üstelik dedem seni tanımıyor.'' Ve bir sürü silahı var. Riki onu silkip ağzına yeni bir tütün demeti tıktı. O, çimlerin üstündeki şezlonga uzanmaya giderken ben ön kapıyı açıp içeri girdim. O loşlukta bile evde bir felaket yaşandığı belliydi. Sanki hırsızlar her tarafı alt üst etmişti. Kitap rafları ve dolaplar boşaltılmıştı. Dolapların içinde duran biblolarla iri harfli Reader's Digest dergisi yerlere saçılmıştı. Kanepe minderleri ters çevrilmiş... Sandalyeler devrilmişti. Buzdalı bile derin dondurucunun kapıları açıktı. İçindekiler eriyerek döşemin üstüne yapışkan gölçükler meydana getirmişti. Yüreğim daralmıştı. Portman dedem sonunda gerçekten aklını kaçırmıştı. Ona seslendim ama hiçbir cevap alamadım. Bütün odaları girip ışıkları açarak yaşlı bir paranoyan canavarlardan kaçmak için saklanabileceği bir yer aradım. Mobilyaların arkasına, tavan arasındaki dar boşluğa, Garajdaki iş tezgahının altına baktım. Silahların durduğu vitrine bile göz attım ama tabii kapısı kilitliydi. Dolabın sapındaki çizdiklerden açmaya çalıştığı belliydi. Verandadaki çardakta sulanmadığı için sararmış otlar hafif rüzgarla salınıp duruyordu. Yapı içimde kaplı zemine diz çöküp kötü bir şeyler keşfetmekten korkarak kamıştan yapılmış koltukların arkasına baktım. Derken arka bahçede bir parıltı gördüm. Kapı sinekliğini açıp koşarak bahçeye çıkınca çimlerin üstüne bir el feneri buldum. Işık hüzmesi bahçenin bitimindeki ağaçları aydınlatıyordu. Yabani biçimde büyümüş, yaprakları testere dişli budur palmiyelerden oluşan bir koruluk. Circle Village ve bir sonraki mahalle Centre Woods arasında bir milim boyunca uzanıyordu. Bölge sakinleri arasında yayılan rivayete göre, koru yılanlar, ve yaban domuzlarıyla kaynıyordu. Dedemin üstüne bornozdan başka bir şey olmadan kaybolup çılgın gibi oradan oraya dolaştığınız zihnimle canlandırınca adeta ruhum karardı. Hemen her hafta bakıma muhtaç bir yaşlığına sulama kanalına düşerek timsallar tarafından parçalandığına dair bir haber duyuluyordu. En kötü durum senaryosunu hayal etmek zor değildi. Ricky'yi çağırır çağırmaz koşarak evin yan tarafından dolaşıp geldi. O anda benim fark etmediğim bir şey fark etti. Kapı sinekliğinde oldukça etici görünen bir yarık vardı. Reki ıslık çalarak amma cahip kesilmiş dedi. Belki yaban domuzu yapmıştır ya da bir yuvaşak. Şurada tırnak izleri görünüyor. O anda yakında vahşi bir havlama silsilesi başladı. Ürkerek birbirimize endişeyle baktık. Ya da bir köpek dedim. Köpeğin sesi bütün mahallede zincirleme bir tepkiye yol açmıştı. Artık her yönden havlamalar duyuluyordu. Miki başını sallayarak, olabilir dedi. Bagajda 22'lik bir silahım var. Sen burada bekle. Silah almak için ön tarafa yürüdü. Havlamalar azalarak yerini gece böceklerinden oluşan korunun tek düze ve yabancı gürültüsüne bıraktı. Yüzümden ters üzülüyordu. Ortalık artık da ama hafif rüzgar kesildiğinden hava gündüze göre daha sıcak gibiydi. Feneri yerden alıp ağaçlara doğru yürüdüm. Dedem orada bir yerdeydi. Bundan emindim. Ama neredeydi? Ne ben, ne iki izciydik. Yine de bana yol gösteren bir şey. Göğsümüz kışması, yapış yapış havada yükselen bir fısıltı var gibiydi. Artık bir saniye daha bekleyecek halim kalmamıştı. Görünmez bir izin kokusunu almış tazı gibi çalıların içine daldım. Florida'da koruların içinde koşmak zordur. Ağaçların işgal etmediği her santimetre kare, bel hizasına kadar yükselen palmiyelerin kılıç gibi yapraklarıyla Kördüğüm olmuş osuruk ağacı dallarıyla doludur. Buna rağmen koşmak için elimden geleni yaparak dedeme sesleniyor, fenerin ışığını her tarafa tutuyordum. Bir ara göz ucuyla beyaz bir ışıltı görünce ağaçların arasından dost doğru o yöne gittim. Fakat yakından bakınca, bunun yıllar önce kaybettiğim, artık rengi ağarıp sönmüş futbol topu olduğunu gördüm. Tam vazgeçip Ricky'nin yanına dönmek üzereyken, biraz ileride de yeni çiğnenmiş palmiye dalları arasına dar bir geçit keşfettim. Buraya girerek fenerin ışığını etrafta dolaştırdım. Yaprakların üstüne koyu bir şey sıçramıştı. Boğazım kupkuru kesildi. Kendi kendime cesaret vererek izleri takip etmeye başladım. İlerledikçe midemdeki düğümlenme artıyordu. Adeta bedenim ileride neyin beklediğini biliyor ve uyarmaya çalışıyordu. Derken ezilmiş yapraklar iyice genişledi ve onu gördüm. Dedem zemini sarmaşıkla kaplı bir ağında yüzü koyun yatıyordu. Yüksek bir yerden düşmüş gibi bacakları iki yana açılmış, bir kol kıvrılıp bedeninin altında kalmıştı. Muhakkak ölmüş olmalı diye düşündüm. Fanilası kan içindeydi. Pantolonu yırtılmıştı. Ve ayakkabısının teki yoktu. Uzunca bir süre öylece baka kaldım. Elimin titremesi yüzünden sağlanan ışık yüzmesi bedenini aydınlatıyordu. Nihayet tekrar nefes alıp ona seslendiğim zaman kıpırdamadı. Dizlerimin üstüne çöküp, Avucumu sırtına koydum. Faninasındaki kanı hala sıcaktı. Çok kısık da olsa nefes aldığını duyuyordum. Kollarımı vücuduna dolayıp onu yüzüstü çevirdim. Yaşıyordu ama son nefesini vermek üzereydi. Gözleri donuktu. Yüzü çökmüş ve bembeyaz kesilmişti. Derken karna civarındaki bıçak yaralarını görünce bayılacak gibi oldum. Toprağa bulanmış yaralar derin ve genişti. Yattığı yer kandan dolayı çamurlaşmıştı. Bakmamaya gayret ederek gömleğimin yırtık parçalarıyla yaraların üstünü kapatmaya çalıştım. Arka bahçeden Ricky'nin bağırdığını duydum. ''Buradayım!'' diye haykırdım. Belki tehlike veya kan gibi bir iki kelime daha söylemem gerekirdi ama sözcükleri bir araya getiremedim. Büyük babaların yatakta, tıbbi cihazlarla dolu sakin bir ortamda ölmesi gerektiğinden başka bir şey düşünemiyordum. Dedemi titreyen elinde tuttuğu bir mektup açacağıyla kandan sıklan toprak yığınına uzanmış üstüne karıncalar yürürken görmek aklıma gelecek son şeydi. Bir mektup açacağı. Kendini savunabileceği yegane silahı oydu. Aleti parmaklarının arasından çektiğim sırada çaresizce nefes almaya çalıştı. Bunun üzerine elini tuttum. Benim tırnakları yenmiş parmaklarım onun soluk ve mor damarlarla kaplı parmaklarıyla kenetlenmişti. Bir kolumu sırtının diğerine bacaklarının altına sokup seni taşımam lazım dedim. Ne var ki onu kaldırmayı denediğim sırada inleyip katı kesilince bıraktım. Onun canını yakmaya dayanamazdım. Onu o halde bırakmam da imkansızdı. Dolayısıyla beklemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Yüzüne, kollarına ve seyrenmiş beyaz saçlarına bulaşmış toprağı yavaşça sildim. İşte o sırada dudaklarının kıpırdanını fark ettim. Fısıltıdan farksız sesi belli belirsiz duyuluyordu. Yüzüne eğilip kulağıma ağzına dayadım. Dili dolaştığı için ne dediği tam anlaşılmıyor. İngilizcenin arasına lehçe kelimeler karışıyordu. Anlamıyorum diye fısıldadım. Gözlerini bana dikene kadar ismini birkaç kez tekrarladım. Sonunda derin bir nefes alıp sessizce ama anlaşılır bir şekilde ''Ataya git Jacob, burası güvenli değil.'' dedi. Paranoyası yine depreşmişti. Elini sıkıp bizim iyi olduğumuzu, kendisinin de iyi olacağını temin ettim. Aynı gün içinde ona ikinci kez yalan söylüyordum. Ona ne olduğunu, ne tür bir hayvanın zarar verdiğini sordumsa da beni dinlemiyordu. Adaya git tekrarladı. Orada güvende olacaksın. Bana söz ver. Gideceğim, söz. Başka ne diyebilirdim ki? Seni koruyabileceğimi sanmıştım dedi. Sana çok daha önce söylemem gerekirdi. Son nefesini vermek üzere olduğunu anlamıştım. Gözyaşlarımı bastırmaya çalışarak ne söyleyecektin diye sordum. Vakit yok diye fısıldadı. Büyük çaba harcamaktan dolayı titreyerek başını yerden kaldırıp kulağıma konuştu. Kuşu bul. Döngünün içinde. İhtiyar adamın mezarının öbür tarafında. 3 Eylül 1940. Başımı salladım ama bir şey anlamadığımı görmüştü. Kalan son gücüyle devam etti. Emerson, mektup. Onlara ne olduğunu anlat, Yakop. Bu sözleri söyledikten sonra tükenmiş bir halde yere yığıldı. Onu sevdiğimi söyledim. Artık ellerimden kayıp gidiyordu. Bakışları beni geçip gökyüzüne dikilmiş, yıldızlarla bezenmişti. Biraz sonra rırıki çalıların arasından çıkıp geldi. Yaşlı adamı kollarımın arasında cansız görünce irkildi. Aman tanrım, aman tanrım diyerek yüzünü elleriyle ovuşturdu. O dedemin nabzını bulmaktan, polis çağırmaktan, ormanda bir şey görüp görmediğimden bahsederken üstüme çok garip bir duygu çökmüştü. Dedemin bedenini yere bırakıp ayağa kalktım. Bütün sinir uçların varlığını bilmediğim bir üçgüdüyle karıncalanıyordu. Ormanda bir şey vardı ve ben bunu hissediyordum. Gökte ay olmadığı gibi çalıların içinde bizden başka hareket eden kimse yoktu. Yine de feneri ne zaman yakıp nereye tutacağımı bir şekilde biliyordum. Işığın odaracık hüzmesi bir an için doğrudan çocukluğumun kâhuslarından alınıp oraya yerleştirilmiş gibi görünen bir yüzü aydınlatmıştı. Kambur gövdesini kaplayan karbon siyahı gevşek derisinde yol yol kırışıklıklar bulunan yaratık ağzını iyice açmış, içinden yılan balıklarını andıran bir yığın uzun dil çıkmıştı. Ben bir şeyler bağırınca dönüp kaçtı. Bu sırada çalıları sarsması... Ricky'nin dikkatini o çekmişti. Silahını doğrultup pat pat pat diye ateş etti. ''Neydi o? Ne vardı orada?'' Ricky yaratığı görememişti. Bense olduğum yerde donak kalmış, bir şey söyleyemiyordum. Fener'in cılızlaşan ışığı ağaçların üzerine titreşiyordu. Ondan sonra herhalde kendimden geçmiş olmalıyım ki, onun ''Jacob, Jake, hey Ed iyi misin?'' dediğini hatırlıyorum. Son hatırladıklarım bu sözler olmuştu.